Aklın iki yüzü ve makuliyet. Akıl maddeden mücerret ama maddeye bitişik bir cevher. Metafiziğin fizik içindeki ışıktan uzantısı. Ruhun en önemli fakültelerinden biri. Hakla batılı birbirinden ayırma adına insan mahiyetinin en keskin nuru. Eskilerin ifadesiyle, ben sözcüğüyle işaret edilen, nefs-i natıka. Tasavvufçuların yaklaşımıyla da, ruh-u azam, arş-ı muhammed türünden, Hazreti Cibri Cibril'e verilen isimlerden bir isim. Ve bazı sofiyenin, aklı cüz'i, aklı mecaz, ve uhreviliklere taalluk eden yanları ya da metafizik derinlikleri ile, akl me'ad dedikleri, insani bir özdür. İnsanın bir manada düşünmesi, idrak etmesi, anlaması, ve onu fenalıklardan alıkoyup iyiliklere yönlendirmesi açısından, ruhun karakol gücü de diyebileceğimiz akıl, felsefenin çokça üzerinde durduğu, kelamın lü dini ait meseleleri büyük ölçüde ona bağladığı. Bazı sofilerin iyi kötü, yararlı yararsız deyip. aklı semavi aklı türabi şeklinde iki’ye ayırdıkları akıl. Bütün bu asli ve talih hususiyetleri itibariyle böyle bir makalenin çerçevesini çok aşkın bulunduğundan Biz burada, onun bu yanlarına sadece bir işaretle iktifa edeceğiz. Keza akıl, İslami düşünceye göre, ilmin sebeplerinden biri olması açısından da ayrı bir önem arz eder ama, burada o hususu da şimdilik tahiyy etmek istiyoruz. Aklın, mükellefiyetin esası, tefekkürün temel unsuru, muhakemenin ilk cevheri, insanı hayvandan ayıran, ayırıp gerçek insan olma kapısına getiren, yaratıcının insanoğluna en müstesna bir armağanı olması da, bu makalecikte talih bir konu olarak ve sadece bazı yönleri itibariyle, bir hatırlatma nevinden zikredilecektir. Bizim şimdilik kısaca üzerinde durmak istediğimiz husus, Risale-i Nur'daki akıl telakkisi, ve aklın fonksiyonları çerçevesinde vahiy, ilham ve vicdanla omuz omuza inşa eden akıl, mükevvin akılla, tam bunun aksine, bütün bütün metafizik mülahazaları kulak arda ederek, semavi alakalardan sıyrılmış, dolayısıyla da manevra alanını sınırlandırmış dar akıldan bahsetmek istiyoruz. Bunu yaparken de belli zaviyeden bazı münasebetler bulunsa da, kantça bir yaklaşımla nazari akıl, ameli akıl faraziyelerine ve lalendenin inşa eden akıl, inşa olunan akıl mülahızalarına girmeyi düşünmüyoruz. Aslında bu tür meselelerden her biri, birer kitaba konu teşkil edecek kadar geniş olduğundan, ve pratikte de çok fazla bir şey ifade etmediğinden, biz de bu kadarcık bir hatırlatmada bulunup geçeceğiz. Başta zaman olmak üzere İslam düşünürlerine göre akıl, potansiyel derinlikleri itibariyle kainat kitabını okuyan bir göz, duyduğu ses ve nameleri değerlendirip değişik manalara bağlayan pek çok ihtizaza açık bir iç kulak, Eşya ve hadiseleri aşkın bir tefahhusla temaşa eden muhit bir idrak, Varlık ve varlık ötesi âlemleri keşfe açık, batını bir gözdür. İnsan onunla gözün gördüklerini, kulağın duyduklarını değerlendirip bir hükme bağlar. Ve onun rehberliğinde varlığın perde arkasına seyahatler tertip eder. Hatta yükselir, onunla Allah'a muhatap olur. Onunla cebri ihtiyari belli sorumluluklar yüklenmeye ehil hale gelir. Ve onunla topyekün kainat ve hadiseleri tarar, kritik eder, bir esasa bağlar ve Allah'a yürür. İyiliklerde, güzelliklerde mantık ve muhakemelerimizi, vahyin ve ilhamın zenginlikleriyle buluşturur ve ötelerden gelen mesajlara referans olur. Fenalıklarda, çirkinliklerde de ilahi hududa mantıklı yorumlar getirerek nefsin serazat arzularını frenler ve onun taarruzlarına karşı sürekli stratejiler üretir. Ayrıca bize her zaman şeytanın değişik planlarını aşabileceğimiz taktikler verir. Hevesat ve cismani arzularımıza karşı da muhasebe ve murakabe izabehanelerinde eritilip şekillendirilmiş düşüncelerden kementler, bukalar vurur. O semaviliğini koruduğu sürece hemen her zaman nefsaniliğin üzerine yürür ve onu, kendi hususiyetlerinden kaynaklanan bayağılıklardan alıkor. Alıkor ve adeta insani değerlerin korunması mevzuunda bir polis, bir zabıta memuru vazifesi görür. Ve tabii aklı semavi ve aklı meada ait bu özelliklerden hiçbiri, aklı meaş ve aklı türabi için söz konusu değildir. Söz bu noktaya gelince, Kur'an ve İslam açısından aklın yeri, değeri, sorumluluktaki konumu ve hücciyetinden bahsedilebilirdi. Ancak biz burada şimdilik sadece biraz da zaman perspektifinden Kur'ana göre akli olan, makul olan ve olmayan yani gayrı makul hususlar üzerinde durmayı düşünüyoruz. Kur'ani yaklaşımla İslami düşünce sisteminde aklı olan ve olmayan, tabiat, ilkat, sebepler, sebepler üstü yaratıcı güç, kendi kendine meydana gelme, kuşatan bir iradenin var etmesiyle vücut bulma diğer bir ifadeyle tevhid ufku ve şirk saplantısı şeklinde kabul edile gelmiştir. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana bu mülahaza harici bir yorumcunun hususi mevcudiyeti açısındandır, yoksa kainat ve hadiselerin mücerred tefsiri zaviyesinden insan öncesi dönem için de aynı şey söz konusudur. Mefisto-Faust oyunu devam ede gelmektedir. Bundan sonra da eskilerin ifadesiyle, ahyarın eşrarla mücadelesi, Şeytanların ve şeytanlaşmış ruhların hakka hakikate açık gönüllerle ayrışmaları sürüp gidecektir. Bugüne kadar kainat ve hadiseleri tabiat, sebepler ve kendi kendine oldu düşüncesine bağlayanlar hemen her zaman gayri makulün temsilcileri olarak bir cephe oluşturmuş ve yer yer suni bir tabiat ilahı etrafında zaman zaman da sebeplerin mevhum iktidarları çerçevesinde bir araya gelerek, makulun temsilcileri bulunan enbiya, asfiya ve mü'min düşünürlere karşı sürekli bir savaş içinde olmuşlardır. Bu cephe değişik dönemler itibariyle bir kısım farklı stratejiler uygulasa da, Kavga azmi ve mücadele esprisi açısından hep aynı yolda yürümüş, ya uluhiyet gerçeğinin lazımı olan yaratma, tanzim etme, öldürme, diriltme gibi fiilleri, mevhum birer varlık olmadan öte kıymeti harbiyeleri olmayan sebeplere, tesadüflere, tabiata havale etmiş veya kısmen de olsa ilahi icraatı bunlara bağlamaya çalışmıştır. Birincilerin ilhadında şüphe yok. İkincilerse Allah'ın yarattığı bazı nesneleri icraatında ona ortak koşmakla şirke girmişlerdir. Şirke girmişlerdir. Zira tevhid düşüncesi yaratan, inşa eden, öldüren, dirilten, rızık veren, herkesi ve her şeyi görüp gözeten kudreti sonsuza ne suretle olursa olsun eş ortak koşmayı şirk ve gayri makul kabul eder. İşte bu açıdan Kur'an'ın temel disiplinlerinden biri olan tevhid anlayışı akla uygun, makul. Varlığın sebepler tabiat ve daha başka şeylere bağlanması ise akla aykırı gayri makuldür. Burada zıttın zıttıyla ortaya çıkması açısından sanki akli olana gayri makul daha bir vuzuh kazandırıyor gibi bir durumun söz konusu olduğunu vurgulamada yarar var. Evet, her şey tevhid-i hakikiye bağlanmadığı zaman pek çok yaratan, inşa eden, öldüren, dirilten, görüp gözeten ilah gücünde müessirlere ihtiyaç duyulacağı zaruridir. Böyle bir şeye ihtimal vermekse Zincirleme pek çok muhali, imkansızlığı birden kabul etmek demektir ki, Böyle bir şeyin akla aykırı olduğu açıktır. Kelamcıların değişik ad ve unvanlarla çokça başvurdukları bu manadaki makuliyet ve gayrimakuliyet, zamanda ayrı bir Kur'ani ses ve soluğa dönüşür ki, insan imana müteallik konularda, onu takip ederken, Kur'an'ın akli olana ve olmayana yüklediği manaları apaçık görür. Kur'an, şayet yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, arzda, semada, fesada uğrardı gibi ayetleriyle, sürekli bu konuyu muhakeme etmeye çağırır ve mantıklarımıza yeni yeni ufuklar açar. Aslında Kur'an, ta'budi emirlerdeki aşkınlık müstesna, hemen her meselesini akıl, mantık ve muhakemeye tescil ettirerek, mesajlarında ne akli, ne kalbi, ne ruhi, ne de hissi bir boşluğa katiyen meydan vermez. Aksine o, değişik türden hüküm ve iddialarını makul olmayana bina etmiş, birbirinden farklı pek çok hasım karşısında hep, Salim düşüncenin, kurallı muhakemenin, disiplinli mantığın sesi soluğu ola gelmiştir. Ola gelmiş ve karşı tarafın ne kadar gayrimakul türden mugalatası, demagojisi, diyalektiği varsa hepsini susturmuş. Bütün mücadelelerini zaferle noktalamıştır ki, biz buna aynı zamanda hem hak elçilerinin hem de aklı Selim'in zaferleri diyoruz. Zatında ileri geri tarihi tekerrürler devri daimi de hemen her zaman vahye karşı alakasız kalınıp akli olanın ihmal edildiği dönemlerle semavi aydınlanma ve aklın aktivitesini tam ortaya koyduğu devrelerin tenavübünden başka bir şey değildir. Ne zamanki nebilerin neşrettiği ziya ile gönüller aydınlanmış, dimalar tenevvür etmiş, cismaniyet ve madde kendi çerçevelerine çekilmiş, fizikte metafizikte yerli yerine oturmuş, Mevlana'nın ifadesiyle, aklı semavi, gazalinin deyimiyle de aklı mead, aklı meaş ve aklı türabiinin önüne geçmiş, işte o zaman yeni bir kalp ve kafa izdivacı gerçekleşerek, yepyeni bir milat daha yaşanmıştır. Bu milat, varlığın yeniden yorumlanıp, çağın idraki açısından bir kere daha, hakiki sahibine bağlanması, ve insanoğlunun iç çelişkilerden kurtulması miladıdır. Ve ne zaman ki göklerin ışığı görülmez olmuş, akıl ihmale uğramış düşünce devre dışı bırakılmış özel manasıyla makul bütünüyle unutulmuş her yerde gayrı makulün bayrağı dalgalanmaya başlamış kitleler iç içe tenakuzlara sürüklenmiş fikri ruhi teşebbüşler içinde bazen Zerdüşt'te bazen Hazreti Üzeyr'e bazen Hazreti Mesih'e Allah'ın oğlu denmiş ve o üçlünün üçüncüsüdür gibi çarpıklıklara düşülmüş. İşte o zaman vahye ve akla bağlı bütün denge ve sistemler de altüst olmuştur. gayr makulün ortaya çıkışı bazen vet, yeguz, yeuk, nesr keyfiyetinde, bazen mecusilerde olduğu gibi nur-zulmet ikilemi tarzında, Bazen küllî bir ruh biçiminde bazen de Lat, Menat, Uzza, Naile, Isaf türünden değişik putlar, ateş, ırmak, yıldırım, rüzgar nev'inden tabiat kitabının ürperten ve korku veren hadiselerinden kaynaklanagelmiştir. Her zaman eğriliğe ve inhirafa açık ruhlar bazan vet Yegus, Yeug, Nesr hadisesinde olduğu gibi, Hüsnü niyetle başlayan bir çarpıklığa sürüklenmiş, Bazen makule ve semavi olana sırtlarına dönerek, Yanlış bir yola girmiş ve doğrudan uzaklaşmışlardır. Merkezde inhiraf açısı sezilemeyecek kadar küçük olduğundan, Meselenin farkına varamamış, Farkına vardıkları nokta olan muhit hattında da açının genişliğine takılıp geriye dönememişlerdir. Sonra da en önemli gerçekleri bile değişik vehm-ü hayallere bağlama yoluna sapmışlardır. İşte böyle bir gayr-i ister ilahi icraattan her birini açıktan açığa farklı putlara bağlama şeklinde olsun... İster bazı müşriklerin biraz mazeret, biraz da demagoji olarak ileri sürdükleri, mütevasıt şefaatçiler yaklaşımındaki kapalı irtibat biçiminde olsun, apaçık hem akla hem de vahye karşı gelmektir ve düpedüz sapıklıktır. Hemen her zaman makul olan tektir. Ondan sapılınca farkına varılmadan gayri makul çokluğa düşülmüştür. Sabeiler doğumu, ölümü, mutluluğu, mutsuzluğu, bela ve musibetleri bizim kader telakkîmize benzer şekilde aya, güneşe, yıldızlara animistler külli bir ruha, mecusiler nura zulmete ve putperestler de Değişik ad ve unvanlar altında pek çok puta, vahide i hakikinin yerine, kesir hakikiyi ikame etmişlerdir. Sonra da onları bu inhiraflarından vazgeçirmek isteyen ilahi mesajlara karşı, eski köye yeni adet mi der gibi, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yolda yürürüz karşılığını vermiş ve yürüdükleri yolun, Semavi ya da akli olmasını hiç mi hiç düşünmemişlerdir. Evet, onlar için bir şeyin akli olup olmaması önemli değildi. Önemli olan onların heva ve hevesleri ve işlerine geldiği yerde atalarını izlemeleriydi. Kur'an o günkü mukallitlerin şahsında daha önceki ve sonraki bütün şabloncuları da. Ya ataları hiçbir şey akledemeyen ve doğru yolda olmayan kimseler olsalar da mı? Doğrusu inkar edenlerin hali bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan çobanın haline benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden de bir türlü akledemezler diyerek akıllarını başlarına almaya çağırır. Buna Kur'an-ı Kerim'in genel üslubu nazarıyla da bakabiliriz. Evet, Kur'an yer yer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muasırı bulunan müşriklere aklın diliyle çağrıda bulunur. Mantığın lisanıyla ufuklarını açar. Muhakemenin gücüyle onlara makulü salıklar. Ve zaman zaman da, tarihi tekerrürler devri daiminden sayfeler açarak, serdettiği misallerle, o günkü şirk mantıksızlığının yanında, yarınki ilhat düşüncesini de sarsar ve değişik dönemlere akletme mesajları sunar. Peygamberler ve onların irşat sergüzeştiğileri, küfür, ilhat ve şirkin her çeşidine karşı en canlı örneklerin sergilendiği bir meşher, en mukni hutbelerin irad edildiği bir minber gibidir. Kur'an, yer yer talebelerinin elinden tutarak, o meşherlerde gezdirir ve zaman zaman da çıraklarına en inandırıcı seslerden, hutbelerin en nefislerini dinletir. Tevhid düşüncesinin en güçlü seslerinden biri olan Hazreti İbrahim, Kur'an-ı Kerim'de sık sık başvurulan bir örnektir. Bir bakarsınız o, putperest çağdaşlarının putlarını kırar, şirk düşüncelerini temelinden sarsar ve bir daha konuşamayacakları şekilde ağızlarına akıl tezgahından çıkmış fermuarlar vurur. Onların şirk anlayışlarını semalara taşıyıp, yıldızlara, aya, güneşe uluhiyet isnat etmelerine karşı da adeta semavi cisimlerin bağını çözüp dağıtarak, onları o çarpık rububiyet terakkilerinin enkazı altında ezer ve arkadan gelenlere Allah'a ulaştıran şehrahlar açar. Her şeye rağmen gayrimakulde ısrarlı olanlara da sesini daha bir yükselterek kasem olsun siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz der. Bir de bakarsınız, onların putlarını kırmış ve dimdik ayakta o çarpık şirk mantığına karşı siz Allah'ı bırakıp kimseye hiçbir faydası da zararı da dokunmayacak olan nesnelere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, o taptıklarınıza da hala aklınızı kullanmayacak mısınız? şeklinde haykırır. Haykırır, hem o günkü müşriklerin hem de daha sonra gelen bütün putperestlerin ruhlarında ürpertiler meydana getirir. Hz. İbrahim aleyhisselam gibi diğer büyük peygamberler de değişik şartlar ve konjonktürel farklılıklara bağlı renk ve stil ayrılıkları mahfuz, hep aynı mesajları sunmuş ve aynı yolda yürümüşlerdir. Hazreti Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Şuayb, Hz. Musa sallallahu aleyhim ve sellem hemen hepsi de akıl semavi yolunu takip etmiş ve makul olanı salıklamışlardır. Buna karşılık küfür, ilhat ve şirk cephesi ise ömürlerini heva ve hevesin dar mahvesinde atalarından tebarüz ettikleri anlayış ve düşüncelerin tutsağı olarak çarpık duymanın çarpık hissetmenin gelgitleri arasında geçirmiş ve sürekli bir mantıksızlık sergilemişlerdir. Bediüzzamanın sık sık üzerinde durup mutlaka okunmasını ve temaşa edilmesini istediği kainat kitabı ve varlık meşeri makulu temsil eden enbiya, asfiya, evliya ve İslam ulemasından tevarüs edile gelen bir anlayışın ifadesidir. Zamana bağlı çizgi farklılığı mahfuz, verilen mesaj ve takip edilen yol hep aynıdır. Arzu-sema, tetkike tabi tutulacak. Eşya ve hadiseler hallaç edilecek. Her şey götürüdüp gerçek sahibine bağlanacak. Sonra da vicdanlarda bu makuliyetin itminanı duyulacak. Ve marifete dönüşen ilimler, Birer zevk ruhani kaynağı haline gelecek derken yer küredekiler ve semadakiler aynı ruh haletini paylaşacak. Kur'an pek çok ayetü beyyinatıyla bize bu yolu salıklar ve makuliyeti düşüncenin sonsuza bağlanması şeklinde yorumlar. Yerinde onlar başlarının üstündeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi ve onda bir açık ve bir dengesizlik bulunmadığını düşünmezler mi? Biz yeri de yayıp döşedik ve orada da dengeyi sağlamak için ağır baskılı ulu dağlar yerleştirdik ve zeminde gözleri gönülleri açacak her çeşit bitkiden çiftler yarattık bütün bunları Allah'a yönelen her kula yaradanın kudretini hatırlatması ve dersler veren birer basiret nişanesi ibret numunesi olsun diye yaptık. Ardından gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilmeye müsait ekinler, salkım salkım meyveleriyle ulu hurma ağaçları yetiştirdik diyerek dikkatleri semalara semalardan yer küreye ondan da rızka çevirerek bizi aklımızı kullanmaya düşünmeye imanda derinleşmeye ve marifette zenginleşmeye çağırır yer yer mahsusatın önemini vurgulayarak hemen her zaman gözümüz önünde bulunan küreyi arzı temaşa etmeye davet eder ve onlar yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı ki, Bu sayede düşünüp duygulanacak gönüllere, Hakikatin sesini işitecek kulaklara sahip olsunlar. Ne var ki, kör olan onların gözleri değil, Sine'lerindeki basiretleridir der. Ve basireti kapalı gönüllerin mahrumiyetini vurgular. Zaman zaman da, aklını, basiretini kullanmayanları tevbih sadedinde, Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, inanmayanlar gelip geçerken, Kastî tepkike almadıklarından yüz çevirmiş olurlar da farkına varamazlar. Ferman ederek, niyet ve nazarın önemine dikkatleri çeker, ve mücerret bakmanın bir mana ifade etmeyeceğini hatırlatır. Kur'an kainat kitabı ile alakalı referanslarının yanında ele aldığı konuları takdimdeki sağlamlığı, muhtevasının düşündürücülüğü, mesajlarının kuşatıcılığı, ifadelerinin sihri, üslubunun müessiriyet ve inandırıcılığı ile de çok yönlü ayrı bir makuliyet örneği ortaya koyar. Evet o, sırtını vahye dayadığı gibi, hep akıl yörüngeli bir yol takip eder. Bütün mesajlarını akla, mantığa, muhakemeye tespit ve tescil ettirerek, muhataplarının kapılarını çalar, alaka uyaran bir üslupla gönüllere yürür, aklın, hissin, Şuurun itirazlarına meydan vermeyecek bir çerçevede konuşur ve talebelerini makuliyet adına sürekli rahabilite eder. O iç içe yüzlerce konuyu tek bir mevzuun tahlilinde bile zor anlaşılır bir ahenkle sunmasından her mesajındaki içtenlik ve tesirini, inanca açık gönülleri itminana ulaştırmasından mütereddit ruhları ikna etmeye kadar her mevzuda arkasını vahye dayar ve insanlarla alışverişini makulün yamaçlarında gerçekleştirir. Bu açıdan diyebiliriz ki, eşyayı temaşa edip hadiseleri okuyabilenler, okuyup tevhide bağlayanlar makulu takip ettikleri gibi Kur'an'ı duyup dinleyip içine sindirenler de hep akli bir yol takip etmiş sayılırlar. Aksine varlık ve hadiselerin iç yüzüne nüfuz edemeyip dışında kalanlar, akli bir yolda olmadıkları gibi, Kur'an duymayan, dinlemeyen ve içine sindiremeyenler de aklın nurundan tam istifade edememişler demektir. Evet, Varlık ve eşyanın okunup düşünülüp değerlendirilmesi, değerlendirilip imana, marifete, yaratıcıyla münasebete bağlanması makul. Her nesne ve her hadisenin değişik sebeplere, tabiata ve daha başka şeylere verilmesi de akıl dışıdır. Yaratıcının varlığı, birliği, şerike, nazire, yardımcıya muhtaç olmayışı makul her şekliyle şirk ve ilhat düşüncesi ise gayrı makuldur Eşya ve hadiselerin şerh ve izah edilmesi, varlığın yorumlanarak bir gerçeğe bağlanması için, Allah'la insanlar arasında bir kısım elçilerin gerekliliği makul, nübüvvet ve ilahi mesajları kabul etmeme ise gayrı makuldur Risalelerdeki mülahazalarla, bu çerçeveyi bütün iman esaslarını içine alacak şekilde genişletmek mümkündür. Ben şimdilik bu kadarının yeterli olabileceği düşüncesiyle, böyle bir genişlik içinde konunun mütalasını, İslam mütefekkirlerinin kitaplarına havale edip geçiyorum. Bir diğer zaviyeden anlama, idrak etme, kavrama manalarına gelen akıl, şöyle böyle, tarifi içine giren hususları kavramada önemli bir vasıta ve ruhun hayati dinamiklerindendir. Anlaşılacak şeyler onunla anlaşılır, onunla kavranır, onunla değerlendirilir ve onunla bir neticeye bağlanır ki, aksi ahmaklık, aptallık ve idraksizlik demektir. Ahmak, aptal ve idraksizler, Makul olmayan yolların avare ve gayesiz yolcuları gibidirler ki, ne kainat kitabını anlar, ne eşya ile hemhal olabilir, ne Kur'an'ı duyar, ne de mükellefiyet sırlarına akıl erdirebilirler. Evet, böylelerinin dini de, dinin ruhunu da, varlığın hedef ve gayesini bilmeleri de mümkün değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen bir sözde Ahmak bizim düşmanımızdır denir. Mevlana bu sözü serlevha yaparak O engin söz üstatlığıyla içini şöyle döker. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kim ahmaksa o bizim düşmanımızdır. Yol kesen eşkıyamızdır der. Akıllı kişi bizim canımızdır. Ondan gelen serin esinti bize bir reyhan ve fesleğen kokusu getirir. Akıl kızıp bana sövse de ben başımı eğer ona ses çıkarmam. Çünkü o, her zaman bana feyiz bahşeden zattandır. Aksine ahmak gelip ağzıma helva koysa da, Ben onun helvasından ateşlenir ve hasta olurum. Diğer tasavvuf büyüklerine göre de, Ötelerden beslenen semavi akıl, cismani arzuların boynunda bir kement gibidir. Hırs, öfke, şehvet gibi bedeni istekler, o zinciri kırmadan katiyen kendilerini ifade etme fırsatını bulamazlar. Bu manadaki akıl, insani değerleri korumanın polattan kilidi ve ebedi saadetlerin de büyülü anahtarıdır. Akıl, nefse bağlı arzuların çenesinde bir gem, ağzında bir fermuar ve ruhu sonsuza uçuran bir melek kanadıdır. Nefis her an ayrı bir hezeyanla insanı çok değişik problemlere sürüklemesine karşılık, akıl onun oyunlarını bozan semavi bir güçtür. Hem öyle bir güçtür ki, eğer kalbe bağlanıp, onun validatıyla beslenmesini sürdürebilirse, onun yere serip üzerine çullanamayacağı düşman yok gibidir. Aksine eğer o kalpten koparılarak, semavi iken türabileştirilirse, o zaman da düşmanlara rehberlik yapan bir haine dönüşür. Gider şehvetin yanında yerini alır. Kine nefrete arka çıkar, Cerbezeye girer ve semaviliğe karşı koymaya çalışır. Diyalekteye dalar ve batılı hak göstermeye başlar. Demagogiyi marifet sayarak, Sürekli ihtilaf ve iftiraklara sebebiyet verecek şekilde tartışmalara girer. Girer ve başkalarını mağlup edip utandırmayı bir zafer gibi görür. Sık sık kalbini öldürür, ve onun enkazı üzerinde nefsine otağlar kurar. Her gün birkaç defa şeytanı sevindirecek lefsiyat içine girer, ve ruhunu dinamitler. İşte bu ölçüde bağını koparmış, ve bir azgınlık unsuru haline gelmiş akıl da, yine Mevlana'nın ifadesiyle, bir vehim ve zan kaynağıdır. Bu azgın akıl, Hz. Mustafa'nın, Sallallahu aleyhi ve sellemin önünde mutlaka kurban edilmeli sonra da hasbiyallah denilerek Allah'a yürünmelidir. Fuzuli merhumun da bu meş'um akla diyeceği bir çift sözü vardır. Ben akıldan isterim delalet. Aklım bana gösterir dalalet. Hollandalı deliliye metiye yazarı Erasmus Böyle bir akla karşı hep müstehzidir ve alaylı bir şekilde onun hiçbir şeye yaramadığını hem de ısrarla vurgular. Kıymetli şeyler bozulunca, zararlılardan daha zararlı hale gelir ve hareketle diyebiliriz ki, insanı diğer canlılardan ayıran bu en önemli derinlik, onu Allah'ın muhatabı olma seviyesine yükselten bu yüce cevher, keza onu kalbi ve ruhi hayata yükseltmede ilk muallim ve rehber, vahiy ile beslenip semaviliğini koruduğu, kainat kitabını okuyup, mütealalarını marifete çevirebildiği sürece, meleklerden farksızdır. Allah'tan kopup, tabiat ya da nefse bağlandığında da, insan bünyesinde bir yılan, bir akrebe dönüşür, ve onun ebedi dirilişinin abı hayatı iken ebedi